6. Hadisi i şeriflerin çeşitleri. 1308 senesinde İstanbul'da basılan Mahsenül Ulum kitabının 1. cüz 136. sayfasında ve Eşiyatül Lemât'ın 3. sayfasında hadis-i şeriflerin çeşitleri şöyle tarif edilmektedir. 1. Hadisi i mürsel. Sahabe-i kiramın radiyallahu teala anhü mecmaîn ismi söylenmeyip tabiinden birinin doğruca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dediği hadisi i şeriflerdir. 2. hadisi i müsned. Resul-ü Ekreme sallallahu aleyhi ve sellem isnad eden sahabinin radiyallahu teala anhüme ismi bildirilen hadis-i şeriflerdir. Müsned hadisler müttasıl veya münkatı olur. 3. Hadisi müsnedi müttasıl. resul ekreme sallallahu aleyhi ve sellem kadar isnadı müttasıl olan yani aradaki ravilerden hiçbiri noksan olmayan hadisi i şeriflerdir. 4. Hadisi müsnedi münkatı sahabiden radiyallahu teala anhü gayrı bir veya birkaç ravisi bildirilmeyen hadisi i şeriflerdir. 5. Hadisi mevsu'l sahabinin radiyallahu teala anhü mecmain Rasulullah'tan işittim, böyle buyurdu, diyerek haber verdiği, hadisin Müsnedi müsned-i müttasıl demektir. Mevâhib ile dünniye tercümesi, ikinci cilt, 34. dördüncü ve Ahmet Naim Bey'in, rahmetullahi teâlâ aleyh, İmâm-ı nebevinin rahmetullahi teâlâ aleyh, hadîs-i erbayini tercümesinde, 42. ikinci hadiste, Böyle olan hadisi i şeriflere hadis-i merfu denilmektedir. 6. hadisi mütevatir. Resul i mütevatir. Birçok sahabinin Resul-ü Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem ve başka birçok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitaba yazılıncaya kadar böyle hep çok kimselerin haber verdiği hadisi i şeriflerdir ki bunların bir yalan üzerinde söz birliği yapmalarına imkan olmaz. Mütevâtir olan hadisi i şeriflere muhakkak inanmak ve yapmak lazımdır. İnanmayan kâfir olur. 7. Hadisi i meşhur. İlk zamanda bir kişi bildirmişken ikinci asırda şöhret bulan hadisi i şeriflerdir. Yani bir kimsenin Resul-i Ekrem'den Sallallahu aleyhi ve sellem, o kimseden de çok kimselerin ve bunlardan dahi başka kimselerin işittiği hadisi i şerifler olup, son duyulan kimseye kadar artık hep mütevatir olarak bildirilmiştir. Meşhur hadislere inanmayan da kâfir olur. İbni Abidin, Sayfe 176 8. Hadisi i Mevkuf Sahabiye Rabb-i Allahu Teala'nın kadar söyleyen hep bildirilip sahabinin resul Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim demeyip böyle buyurmuş dediği hadis-i şeriflerdir. 9. Hadis-i sahih. Adil ve hadis ilmini bilen kimselerden işitilen müstedi müttasıl ve mütevâtir ve meşhur hadislerdir. On. Haberi ahat. Hep bir kimse tarafından söylenilen müsnedi müttasıl hadisi şeriflerdir. On Hadisi muallak. Baştan bir veya birkaç raviyesi veya hiçbir raviyesi belli olmayan hadisi şeriflerdir. Mürsel ve münkatı hadisler de muallakdır. Baştan yalnız birinci raviyesi bildirilmeyen hadise müdelles denir tedlis mekruhtur 12 hadis-i manası Allahu Teâlâ tarafından kelimeleri ise resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından olan hadis-i şeriflerdir hadis-i söylerken peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem bir nur kaplardı ve halinden belli olurdu 13. Hadisi kavi söyledikten sonra bir ayeti kerime okuduğu hadistir. 14. Hadisi nasih son zamanlarında söyledikleri hadis-i şeriflerdir. 15. Hadisi mensuh ilk zamanda söyleyip sonra değiştirilen hadislerdir. 16. Hadisi am bütün insanlar için söylenmiş hadisi şeriflerdir. 17. Hadisi has. Bir kimse için söylenmiş hadisi şeriflerdir. 18. Hadisi hasen. Bildirenler sadık ve emin olup, fakat hafızası, anlayışı sahih hadisleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kişilerin bildirdiği hadisi şeriflerdir. 19. Hadisi mektû söyleyenler tabiini i Kirâma rahmetullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn kadar bilinip tâbiînden rivayet olunan hadisi i şeriflerdir. 20. Hadisi şâz bir kimsenin bir hadis aliminden işittim dediği hadisi i şeriflerdir. Kabul edilir fakat senet vesika olamazlar. Alim denilen kimse meşhur bir zat değilse kabul olunmazlar. 21. Hadisi garip. Yalnız bir kimsenin bildirdiği hadisi sahihtir. Yahut aradakilerden birine bir hadis aliminin muhalefet ettiği hadistir. 22. Hadisi zayıf. Sahih ve hasen olmayan hadisi i şeriflerdir. Bildirenlerden birinin hafızası Adaleti gevşek olur veya itikadında şüphe bulunur. Zayıf hadislere göre fazla ibadet yapılır. Fakat içtihatta bunlara dayanılmaz. 23. Hadisi i Muhkem ile muhtaç olmayan hadisi i şeriflerdir. 24. Hadisi i Müteşâbî ile muhtaç olan hadisi i şeriflerdir. 25. Hadisi münfasıl. Aradaki ravilerden birden ziyadesi unutulmuş olan hadis-i şeriflerdir. 26. Hadisi müstefiz. Müstefit. Söyleyenleri üçten çok olan hadistir. 27. Hadisi mudarib. Kitap yazanlara muhtelif yollardan birbirine uymayan şekilde bildirilen hadis-i şeriflerdir. 28. Hadisi merdud. Manası olmayan ve rivayet şartlarını taşımayan sözdür. 29. Hadisi müfteri. Müseyleme Türkezzab'ın sözleridir ve ondan sonra gelen münafıkların, zındıkların, Müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleridir. Ehli sünnet alimleri merdud ve müfteri hadisleri aramış, bulmuş ayırmışlardır. Din büyüklerinin kitaplarında böyle sözlerden hiçbiri yoktur. 30. Hadisi i mevduu birkaç sahide önce bildirildi. 31. Eser, mevkuf ve maktu hadis veya dua bildiren merfu hadis demektir. Senet hadis rivayet eden alim rahmetullahi teala aleyh demektir. Büyük hadis alimleri, hadis alimleri çok yüksek insanlardır. Rabiileriyle beraber yüz bin hadisi şerifi ezber bilene hafız denir. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyene hafız denmez, kâri denir. Bugün hadisi şerifleri ezbere bilen bulunmadığı için kâri yerine yanlış olarak hafız diyoruz. 200 bin hadisi i şerifi ezbere bilene şeyhül hadis denir. 300 bin ezberleyene hucce İslam denir. 300 bin'den daha çok hadisi i şerifi ravileriyle, senetleriyle birlikte ezber bilene hadis imamı ve hadis müçtehidi denir. Doğru oldukları bütün İslam alimleri tarafından tasdik edilmiş olan hadis kitaplarından 6 tanesi bütün dünyada şöhret bulmuştur. Bu altı kitaba kütüb-i sitte denir. Bu kitaplardaki hadis i şeriflerin sahih oldukları icma ile bildirildi. Kütüb-i sitteyi yazan altı büyük âlim. 1- İmam-ı Buhari rahmetullahi teâlâ aleyh İsmi Muhammed bin İsmail'dir. Kısaca H harfi ile gösterilir. Sahih-i Buhari ismindeki kitabında 7275 hadisi i şerif vardır. Bunları 600 bin hadis arasından seçmiştir. Her hadisi yazacağı zaman gusl abdesti alıp iki rekat namaz kılar, istihare ederdi. Buhari-i Şerifi 16 senede yazmıştır. 194'te Buhara'da tevellüd 256'da Fıtr Bayramı gecesi Semerkant'ta vefat etmiştir. 2. İmamı ebul Hüseyin Müslim Nişapuri rahmetullahi teala aleyh kısaca M harfi ile gösterilir. Camius Sahih ismindeki kitabını 300 bin hadisi şeriften seçmiştir. 206'da tevellüd, 261'de vefat etti. 3. İmam Malik bin Enes, Ma harfi ile gösterilir. Muvatta ismindeki kitabı ilk yazılan hadis kitabıdır. 90'da Medine-i Münevvere'de tevellüt, 179'da orada vefat etti. Mevduatül Ulum'da diyor ki: "Bazı alimler kütüb i Sitte'yi sayarken Muvatta yerine İbn Mace'nin Sünen kitabını söylemişlerdir. 4. i̇mam Tirmizi Rahmetullahi teala aleyh i̇mam Muhammed bin İsa'dır. T harfiyle gösterilir. cami sahih ismindeki hadis kitabı çok kıymetlidir. 209'da tevellüt, 279'da vefat etmiştir. 5. Ebu Davud Süleyman bin eşas Sijistani. D harfi ile gösterilir. Sünen ismindeki kitabında 4800 hadisi şerif vardır. Bunları 500 bin hadis arasından seçmiştir. 202'de tevellüd, 275'de Basra'da vefat etmiştir. 6. İmamı ı Nesai adı Ebu Abdurrahman Ahmed bin Ali'dir. S harfi ile gösterilir. Sünen-i Kebir ve Sünen-i Sagir adında iki hadis kitabı çok kıymetlidir. Sünen-i Sagir Kutub-i Sitte'dendir. 215'te tevellüt, 303'te vefat etmiştir. Mevduatül Ulum kitabında diyor ki: "Sünen" kelimesi yalnız olarak söylenince 4 alimin kitaplarından biri anlaşılır. Bunlar Ebu Davud (D), Tirmizi (T), Nesai, S ve İbni Mâce'dir. İbni Mâce kısa olarak M C harfleriyle gösterilmektedir. Rahmetullahi Teala aleyhi Mecmâyin. Bunlardan başkasının Sünen kitabı söylenirken yazarının da adı birlikte söylenir. Mesela Süneni Dâre Kutni, K T'ın ve Süneni Kebiri Beyheki hek denir. Meşhur ve çok kıymetli hadis kitaplarından İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsnedi H de ve Ebu Yala Müsnedi Yala ve Abdullah Darimi'nin Müsnedi DR ve Ahmed Bezzar'ın Müsnedi Z ile gösterilir. Bu kitaplara Mesanit denir. Yemek içmek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 Ademdeyken beni seçti Rabbim bir demde. Gıdamı etti hazır, hemen rahmi de, Meleklere emredip hizmete kıldı bende. Dünyaya çıkararak kendine etti perde. Bu dünyada bilseydim, ben neyim, hem neyim var?